La yudamun fi ru'yatihi yarunuhu subhanahu subhanahu wa hum fi 'arasati al-qiyamah thumma yarunuhu ba'da dukhuli al-jannah Allahu yine Allah'a kitaplarına meleklerine ve rasullerine iman ile ilgili olarak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 Hani diyor ya ayette vece rabbuka vel melaiketu saffan saffa. Vel melaiku saffan saffa. Ve caa rabbuka vel melaiku saffan saffa. Eyy melekler saf saf dizilip Rabbim geldiği zaman. Bu yani biz burada hesap sormak üzere yani güzel Rabbimiz Subhanahu ve Taala geldiği zaman ve bu ayette de diyor ki buradan genel bir görme vardır diyor.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 Görülecektir. Onunla ilgili geniş bilgi Mecmul Fetavada var diyor. Bahreynlilere yazdığı bir risale varmış. Mecmul Fetavada var bu. Burada inşallah bu Bahreynlilere yazdığı bu risalenin orada detaylı bir şekilde bunu açıklamış. Bunun üzerine inşallah biraz ben bir araştırma yapacağım. Daha sonra inşallah burada paylaşacağız bunu. Dolayısıyla Yüce Rabbimizi göreceğimize iman ederiz.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 يُمْتَحَانُ فِي كُبُورِهِمْ، فَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَنْ مَنْ رَبُّكَ وَمَا دِينُكَ وَمَنْ نَبِيُكَ، فَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذينَ آمَنُوا بِالقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، فَيَقُولُ, فيقول الْمُؤْمِنُ رَبِّي اللَّهُ والإسلام ديني ومحمد ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وأما المرتاب فيقول ها ها لا أضري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيضرب بمرزابة من حديد فيسيح سيحة يسمعها كل شيء illa al insan wa law sami'aha al insan las'iq thumma imma na'im wa imma adhab ila an taquma al qiyamah al kubra fa yani bu metin kabir başlığına göre başlığına uygun bir şekilde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 Zalika bi'anne hakku wa ennehu yuhyi'l-maut. azza ve celle üleri tekrar diriltecektir ve o her şeye kadirdir ve o her şeye kadirdir diyor Haşr suresinde. Arkadaşlar değişik tarihlerle bu hadis yani bununla ilgili birçok hadis vardır. Ancak bunların en meşhuru bilineni Berâ ibnül Azib'in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 Ensar yani ne demek ensar? Mesela, Hı, ensar Medine'lidir. Muhacir Mekke'lidir. Dolayısıyla burada kastedilen ensar yani diyor ki ne Medine'lilerden birisi vefat etmişti. Vefat eden mi? He, dur hadisi söyleyeyim. Ben ismini okumadım. Diyor ki Eee onun diyor lahit şeklinde kabri kazılıyordu. Lahit nedir? Lahit yani düz istikamet giderken sapmaktır. Bazı yerlerde böyle e, hani belki görmüşsünüzdür. Yani hani bizim Türkiye'de daha çok yaygın olan kabirlerin düz kazılmasıdır. <gülüyor> He, eğer meyir verilirse, bir de toprak bir yerden çukurlaştırılır. Hani kazdığı yerin altına doğru buna lahit diyoruz. Allah Azze ve Celle mesela yurhidun. Mesela daha çok haktan sapanlara ilhak ifadesini kullanmıştır. Haktan saptı. Dolayısıyla buna da lahit ismi oradan geliyor. Tamam mı? Diyor ki lahit şeklinde kabri kazılıyordu. Hepimiz oturmuştuk sanki başımızın üstünde bir kuş vardı. Hani kıbıldasak uçacak gibi. Allah Teala ve Sellem dedi ki kardeşiniz için dua edin. O şu an hesap veriyor. Üç defa bunu tekrarladı. Kardeşiniz için dua edin kardeşim. Demedel Fatiha. Ala ruhi bilmem kim? Osman bin Malum muydu? yani Demed Ayşe Asetü vesselam. Asetü vesselam dedi ki kardeşinize dua edin dedi çünkü o hesap veriyor. Kabirinin üzerindeyken bunu söylemiyor mu? He mezarlıklardalar. Bizim burada bizim burada ölümden eee şey İnsanlara ölümden ibret alması için bir şey söylenmez. Ölüye söylenir. Evet. Ey ölü bak birazdan gelecekler yani sakın korkma. Zaten öyle diyor. Ve kul bi kalbin selim ve lisan serih. Değil mi? Kul <gül> Rabbi Allah falan. Neyse diyor. Allah'ın elçileri gelecek. Niye <gül> annesinin adını Bu yani şey yapmak değil. ha yani onda kesin. yani, kesin yani. E, orada yani melekler yani, yoksa, e, yani melekler hata yapmasın. Yani ya hocilerdeki gibi soyun kadından devam etmesiyle alakası yok, yok. değil mi? Yok. Şimdi orada onu taşıyan kesin Benim annesidir. E. Tamam mı? Yani bir şeye bırakmamak için. Ha Allah. Yani ben şimdi espri yapayım diyor. Hani melekler şaşırmasın. Haşa kelle yani. Yani ben Allah'tan korsunlar. Allah Resulü Aleyhisselatü evet. ve Selam.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 Tevrat'ta geçiyor. Tevrat'ın bu bizim kaynaklarımızda yok. He, Tevrat'takilerde hangisinin e, nas olduğu, hangisinin yani vahiy, hangisinin de beşer sözü olduğu bilinmediği için şüpheyle yaklaşılır. Dolayısıyla kesinlik ifade etmez. E, Ölüm meleği gelir diyor. Ölüm meleği gelir. Aynı şu ayette olduğu gibi. Ve izâ belagatil hulkumeh وَاَنْتُمْ حِينَ اِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُبْصِرُونَ Vakıa suresinde. Allah Azze ve Celle diyor ki Can boğaza dayandığı zaman Can boğaza dayandığı zaman Yani çıkacak. وَاَنْتُمْ حِينَ اِذٍ تَنْظُرُونَ Siz de bakıp duruyorken Siz onu seyrediyorken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 ve gelir. Hadisteki lafıza diyor ki o kişiyi oturturlar. O kişinin oturmasını söylerler, oturturlar. Ona derler ki Ya Fulan İbni Fulan Ey Falan oğlu Falan Rabbim, Senin Rabbin kimdir? Der ki Rabbim Allah dinin nedir? Der ki dinim İslam'dır. Men Sorusu geniş sorulur orada. Muhammed Aleyhisselatü ve ile ilgili ne biliyorsun şeklinde sorulur. Niçin? Çünkü Muhammed Aleyhissalatu vesselam'in getirdiği vahiddir bu bir. İslam'ı yaşamak istiyorsan Muhammed'e tabi olacaksın Aleyhissalatu vesselam. Allah'ı tanımak istiyorsan, Allah seni seni temsil istiyorsan Muhammed'e tabi olacaksın. Çünkü ayette diyor ki: "Kul in kuntum tuhibbuna Allah fettabi'unu yuhbibkumullah. kum Zunubakum. de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin Rabbim Allah, dinim İslam peki Muhammed ile ilgili ne biliyorsun Aleyhisselatü o da o zaman diyor ki işte bu demir hadiste de geçtiği gibi metinde geçtiği gibi der ki Nebi Muhammed Aleyhisselatü vesselam, öyle deyince melekler ona derler ki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 onlar diyor imanlarında şüpheye de düşmezler. Dolayısıyla o müminkul diyor ki işte benim amelim. Ben biliyordum bu kitap benim önüme çıkacak. Ama bunu sadece orada diyebiliyor. Ee, diye e tabi. Ve ne diyor? Burada ama aslında emin olacak, inanacak. Şey ise ne diyor? Kafir, facir diyor ki ne? Eyvah bu kitaba ne oluyor ki? Küçük büyük hiçbir şey bırakmamış. Hepsi hepsini yani, sayıp yani. dökmüş. Ama mümin kişi Diyor ki, hemen bu kitabın zaten karşıma çıkacağını biliyordum. Ve bundan bir türü müsterih. Çünkü Allah azze ve celle yavmel feza yani o büyük korkunun olduğu günde onları emin kılacaktır. Allah bizi onlardan kız. Dolayısıyla derler ki biz senin bu, bu sorulara cevap vereceğini biliyorduk. Sol tarafına bir bak denir. O kişi soluna bakar. Ona sol taraftan küçük bir pencere açılır. Ve cehennemi görür.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 Ve ondan sonra e, güzel yüzlü, güzel görünümlü bir adam birisi onun yanına gelir ve buna selam verir. Bu ölmüş kimse. Bu ölmüş kimse bu selamı alır ve ona der ki Allah sana hayırlar versin. Sen hayır getiren birine benziyorsun. Yani hayır sahibi birine benziyorsun. Kimsin sen?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 su var, sapıklığı var, inanmıyor. O ayrı bir mesele. Ama herkes ölümlü olduğunu kabul eder yani. E, Eyvissalatü Vesselam bunu kabir başında ve az önce konuştukları belki de, az önce konuştukları beraber sohbet ettikleri kardeşlerinden birisi vefat etmiş ve o esnada konuşuyor. biliyor musunuz? E, Eyvissalatü Vesselam nasıl ashabına hazırlık yaptırıyor? Ve ondan sonra diyor ki yeri güzel yani. Yerinin anlayabilmesi için Mekaniyiz demek tabii. İşte yani. ben niye anlatıyorum şimdi? Diyorum ki bizim buradaki şimdiki maalesef cahiller, hocalar diyorlar ki ya falan oğlu, ey falan oğlu filan, ey falan oğlu falan birazdan sana iki melek gelecek. Evet. Sana soracaklar Rabbin kim şimdi o cenazeye gelenler de diyor ki zaten bize söylemiyor, ölüye söylüyor yani. Evet. Yani o yüzden hiçbir ibret de almıyorlar. Bize öldüğümüz gün <gülüyor> söyleyecek. He. Diyorlar. He, zaten bize o kopyayı verecek. Bana bir de ismimle zikrediyor falan Ama yani. Ama söylediği için %99 o da He, <gülüyor>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 diken diken rahatsız eder onun kılları böyle. Keçeden ör, örülmüş. Hani keçi kılı gibi böyle onu örmüşsündür. Böyle şey yaparlar baskıyla falan şey, bir şeyler çıkartıyor. Keçeden getirdikleri bir kefenle gelirler. Ve ki Ey habif olan nefis! Çık! Allah'ın emriyle çık! Çık der ve onu da diyor aynı bir dikenli teli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 Yani onun eyvahları evet, boşadır anlamında söylüyor. O soru ve, şeyde, Mülk, Mülk Suresi'nde وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِكُنْتُ تُرَعْبًا <gülüyor> Onu Allah alem, o kabir içinde öyle bir şey var. E, ve onu diyor, aynı dikenli tenin yünden sökülüp alındığı gibi diyor, onun ruhunu kabz eder. Öyle ki her sinirinde o acıyı hisseder diyor. Allah Resulü Ve daha sonra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 cesediyle buluştuğu zaman buna yine iki tane melek gelir. Derler ki, من Rabbuk. Senin Rabbin kim? Dinin ne? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili ne biliyorsun? Bunların hepsine vereceği cevap, bunların hepsine vereceği cevap, ha ha yani hıh,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 İnsanlar ve ha, e, insanlar ve cinler hariç hayvanlar dahil bütün mahlukat onlar, onların bu feryadını işitir. Ölüler dahil mi bunun? Ölüler. Evet, ölüler dahil. Kafatasındaki ölüler işitiyor He. Vallahi yok. Bizi işitmiyorlar. Bizde alakaları yok. Hayır şeyi Duruşu, o, o, şey. Onu bilmiyor. Yani, <gülüyor> şimdi biz e, bir hacı ile birlikte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 şey Ben diyor insanlar bir şey söylüyordu. Ben de onlar gibi söylüyordum. Yani bu münafık kimsenin sözü. İnsanlar diyorlardı ki Muhammed'in Resulullah. Ben de diyordum ki Muhammed'in Resulullah. Ancak dikkat edin. Hani aynı münafıkun suresi birinci ayette olduğu gibi. Aç sen orayı. O ayeti aç münafıkun suresi birinci ayeti. Aç bakayım. Aynı Münafikun Suresi birincinin ne deniyor orada şimdi göreceğiz. Ha. O kişi diyor ki, o kişi diyor ki, Semetul Nasaya kulun, Semetul Nasaya kulun şey an İnsanları bir şey söylüyorken ben işittim. Ben de aynı onlar gibi söyledim. Aynı günümüz cahilleri çoğu böyledir. Muhammed Rasulullah diyor ancak gittik. Muhammed Ali hiçbir şey bilmez onunla ilgili.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 öğrenilebilir. Yani kabirle ilgili şeyler ancak Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrenilebilir. Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ta bütün bunlara iman ederler. Neye iman ederler? Kabir yani ahirete iman kapsamında Haysi Aleyhisselatü haber verdiği kabir, kabir suali, kabir fitnesi, kabir nimeti hepsi haktır ve Haysi ve Vesselam'ın haber verdiği şekliyle gerçekleşecektir. Niçin? Çünkü o doğru sözlülüğü tasdiflenmiş bir kimsedir. Konuştuğu zaman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 birinci derecede hüküm koyucudur diyorlar akıl. Onlar bu husustaki hadislerin ahad hadisler olduğunu ahad hadisler olduğunu ve itikat konularında kabul edilemeyeceğini iddia ederler. Bu husustaki ayetleri ise gerçek manalarından uzaklaştırarak uzaklaştıracak şekilde tevil ederler. Yani haktan uzaklaştırırlar. Şimdi gerçekten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 Hani diyor diye Ali radıyallahu anh. diyor ki bu din mantık din olsaydı, mantık dini olsaydı, üstünü değil altını mesederdin. altı değil üst, üstünü değil altını mesederdin. Çünkü altı yere değiyor. Akıl bunu söylüyor. Peki bu din nedir demek ki? Vahiy dinidir. Akıl üstüdür. Tamam mı? Hani şöyle bir benzetme mi yapmıştık ampul benzetmesi? <gülüyor> Dedi ki ampulu akıl sayın, akıl vahiyden beslenecek. O içindeki akı mı?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 bir çukurdur demiş. Ancak dipnotta diyor ki bu hadis zayıftır. İlmizi <gülüyor> sıfatul kıyamede rivayet etmiş. El-Haysayb Mecmur Zevaid'de şöyle demektedir. Bu hadisi Tabarani El-Efsat'ta rivayet etmiştir. Senedinde Muhammed bin Eyyub bin Süveyd vardı. Zayıf bir ravidir. İbni Hacer, Tahricül Keşşaf seyfe 35. Neyse devam edelim.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 sayfa 8.99'da zayıf olduğunu bildirmişlerdir. Hadis zayıftır ancak, yani bu lafızla olan hadis zayıf, ancak buna benziyor. Aleyhisselatü Vesselam'in, işte müminin ya cennet nimeti, kabirde cennet nimeti veya cehennem çukuruna döneceğine dair ve Vesselam'dan gelen farklı lafızlar, farklı rivayetler var. Evet, ayeti hatırlayalım. Mümin 46. 46. ayet, bunlar...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 Allah Azza ve Celle mümin olan kulunu tertemiz bir şekilde cennete sokacaktır. Yani bir insan kirli iken veyahut yani kirden kastımız yani günahıyla, balıyla masiyetlerin kendisine bulaşmasıyla cennete girmeyecektir. Allah Azza ve Celle bir kulunu dünyada ona sıkıntı ve musibet vererek temizler. Çünkü o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 kabirde temizlenir. Biliyorsunuz ayakta böyle etmek kabir azabıdır. Bu sebeplerden birisidir. Aleyhisselatü Vesselam iki kabir görüyor ya diyor bunlar şu an azap bulunuyorlar. Çünkü diyor bunlardan birisi nemime yapıyordu. Eylaf getirip götürüyordu. Bir diğeri ayakta böyle Sonra bir yeşil dalı alıp ağacın e, kabirin üzerine koyuyor ve ortadan ikiye bölüyor. Olur ki diyor her canlı Allah'ı zikrettiği için bu dal kuruyuncaya kadar Allah'ı zikredecek bu sebeple olur ki Allah onların azabını biraz hafifletir diyor. Tamam mı? Ha, kimisi o yüzden şimdi bizim şeylerin bizim ee, şu an günümüzde kabirler ee. çiçek bahçesine dönüyor. Sahra değil mi değil mi abi onun? Olur mu Aisset mesela onların şeyine ee, vefat edenler sağa e, Allahu alem sahabedir, sahabedir. Müşrikse Allah falan müşrikse falan rahmetlemez ki azap. İman etmemiş veya iman etmiş ve o zaman olmaz görmez ki ayakta devletresten dolayı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 Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashabının gidip böyle kabirlerin üzerine çiçeklerle donattığına dair veya bitkilerle donattığına dair rivayet yoktur. Bu uygulaması Aleyhisselatü Vesselam bazı şeyler Aleyhisselatü Vesselam'a hastı. O öyle dua etti ve bu onun mucizelerinden birisidir. Tıpkı ölen kişilere seslendiği gibi. Dediler ki ey Allah'ın Resulü Vesselam seni işitiyorlar mı o Bedir kuyusuna attı Ebu Cehil ve diğerlerini. Aleyhisselatü Vesselam dedi ki yine sizin işittiğinizden daha güzel. Daha iyi işitiyorlar. Dolayısıyla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 Çünkü aleyhisselam o yanında diyor ki. Ya yatarken yaparken diyor ki Aleyhisselam. Ee "Bismike farhamha. bima bihi Ya Rabbi diyor senin adıyla yanımı yere koydum. Ve bika senin Husayn isminle de kalkarım. Fe in emsaktu farhamha. Eğer nefsimi tutarsam ona merhamet et. Feyin eğer onu salı verirsen tahvet salih. Salih kullarını koruduğun gibi onu da koru. Aisat Rasulullah diyor ki, feyin emsakte nefsi nefsin tutulması diyor yani ruhun tutulması kişinin ölmesidir diyor. Çünkü Allah Azze ve Celle te diyor kiminizi ölür uyur uykuda yakalarız kiminizi uyanıkken. Maddeste dolanları diyor halı koyarız ederiz. Öyledir. Aisat Rasulullah diyor kişinin nefsini tutulması ölmesidir. Sabah uyandığında da bakıyor ki rüyade edilmiş. Ya da bakıyoruz. Ya da bakıyor muyuz? Ya da bakıyor muyuz? Elhamdülillah lezî ahyâne bâde me emâtenâ ve ileyken nuşû Halbuki ölmemiştik. Biz uyumuştuk. He. Bak ne dedim ben? Dikkat edin. Ben bir şey söyledim. Dedi ki böyle yapıyordu. Ya da yapıyor muyuz?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 Abi az önce öyle da, da, da, da ettin de ne dedim o, bilmedik yani. Mesela denizde <gülüyor> boğularak ölen kişi, ateşli yemerek ölen kişi, nerede öldü mü? O işkence ülümü tatlıyoruz. Abi soruyu alalım da pardon. Ha, buyur. Bu, buyur. Bir katılır. dakika abi. Yok az önce dediniz evet mesela işte hani o kişi işte ruhundaki anlatır hem ruhu adam çekeceğim de bedeni adam çekiyor dediniz ya mesela. Yani mesela ateşli yemerek ölen kişi, veya denizde boğularak ölen kişi yani, mesela, onların mesela ciltleri yok yani ateşli yanda zaman. Onların mesela cesetleri nasıl mesela onların mesela, mesela o ağaçıya çekecek yani. e, Çeker onun yine cesedi var. O zaman ben sana şöyle söyleyeyim. On sene önce ölmüş birisi yani birkaç sene içinde veya birkaç ay içinde cesedi çürüdüğü zaman bitiyor mu kabir azabı? Bakın mantıkla yorumlanıyor bunlar. Senin demiş sorun farklıydı. Kıyamete yani o da, o da var, e, farklıydı. örnek örnek adam örnek kıyamete diyelim bir, beş sene var. Örnek Tamam mı? Bir adam ölmüş 100 sene önce 100 senedir azab çekiyor. Bu adam ölecek yani şey hemen kabir azabına düşecek. Bak. Allah Azza ve Celle Allah Azza ve Celle hiç kimsenin haklını zayi etmez. Kıyamet zaten dünyada, dünyada en şerli insanların üzerine kopacaktır. Bunu unutma. En şerlilerin.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 Demek ki nimete dönüşen bir şey var onun için. Dikkat et yani. Anlıyor musun? Yani Allah Azza ve Celle eğer dedi kabirde temizlenmezse cehennemde temizlenir. Dolayısıyla burada Allah Subhanahu ve teala kulları dilediği gibi imtihan eder. Herhangi bir adaletsizlik söz konusu değildir. Ve bununla beraber herkes, belki hiç kabir azabı görmeyenler var yani değil mi?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 Ashabın anladığı gibi bunu anlama gayretini gösterir. Çünkü tek kurtulan fırkanın o olduğuna biz iman etmişizdir. Tamam mı? Biri çıkar der ki ya nasıl Miraç'ta yani elli vakit Allah aleyhi ve sellem Pazarlık mı yaptı? Ne yapacağız? Ha? Mantıklı geliyor değil mi söz? Hadir? Elli vakit değil miydi namaz? Öyle şey. İman ediyor, öyleydi. Evet. Allah öyle emretti. E ne yapacağız şimdi biz bu adam? Bu adam milletin kalbindeki hastalık bize hicret mi olacak yani? Dolayısıyla biz vakaya iman ederiz. Allah'tan gelen baş ve göz üstüne. Asaset meselemden gelen baş ve göz üstüne. Ve hadihi Allahu alem. Sallallahu aleyhi nabiyina Muhammedin ve ali Muhammed. Subhanakallahumma bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbu ileyk.